De Feodal Devletçi Toplum, Olgunlaşmış Kölelik Toplumu Tarihte devleti bir zihniyet ve kurumsal akış olarak görmek büyük önem taşır. Doğup batan, hızla kurulup yıkılan, sınıf veya gruplarca yeniden kurulan, dinsel veya ulusal kavramsallığına dayanan devlet tanımlamaları, bizleri olgusal gerçekliğine yaklaştırmaktan çok bulanık ve kopuk bir görünüm anlayışına sokar. Toplumun en temel kavram düzeniyle en kesintisiz kurumsal gerçeği olarak devleti gittikçe büyüyen ve etrafında bazen dondurup bazen yakan kar topuna, nar topuna benzetmek daha öğretici olabilir. Oluşmasından itibaren devlet günümüze kadar gelişiyle çoğalmış, çeşitlenmiş ama öz itibariyle değişmediği gibi kesintiye de uğramamıştır. Bu öylesine bir gerçekliktir ki... ...iki saniyelik bir kesintiden bile bahsedemeyiz. Kesinti olursa yok oluş sürecine girer. Bu husus tıpkı ruhun bedenden ayrılışına benzer. Ruh bir saniyede çıktıktan sonra o beden artık varlığını sürdüremez. Bir saniye sonra ruhu çağırıp bedene tekrar koyamayız. Devlet de böyle canlı bir varlıktır. Çeşitliliği ve hacim kazanmasını ise... ...familya türlerine benzetebiliriz. Aynı bitki veya hayvan familyasından... ...birçok tür ve çoğul hacimler oluşabilir. Ama temel özellikler aynı kalır. Daha iyi veya kötü türlerinden bahsetmek de... ...aynı izah tarzına aykırı değildir. Lenin, Burjuva devlete karşı proleter devlet... ...derken dürüst ve doğru bir tanım yaptığını sanıyordu. Halbuki toplumsal form olarak... ...devletin proleteri olamaz. Bunu... Spartaküs'den beri çok kimse denedi. Hepsi boşa çıktı. Sovyet deneyimi bile dünyanın üçte birini kaplamasına rağmen kendi kendine çözülmekten kurtulamadı. Bunun nedenini ilgili kısımda daha detaylı izah edeceğimiz gibi... ...devlet formu esas olarak baskıcı ve sömürgen grup ve sınıfların yaşam formudur. Öyle oluşturulmuştur. Baskıya ve sömürüye dayanan grup ve sınıflaştırmaların eşit ve özgür formu olamaz. Özü buna uygun olmadığı gibi biçimi de çeşitliliğe ve özgürlüğe terstir. Sümerlerden yola çıkan kar topu, nar topumuz giderek büyüdü. Birçok veri Güney Amerika ve Çin örnekleri de dahil bu modelden beslendiğini kanıtlamaktadır. Şüphesiz bölgelerin malzemeleriyle beslenerek. Ama fikir ve kurum olarak esinlenen örnek büyük oranda Sümer Rahip Devleti'dir. Dolaylı ve dolaysız bu modelin tanrısal esin kaynağı rolü oynadığı genel bir bilimsel kabuldür. Bu süreci bilimsel verilere dayalı olarak incelemek tarihçilerin işidir. Bizim yapmamız gereken işin esprisini, ruhunu doğru okumak ve açıklamaktır. Sümer ve Mısır'dan başlayıp Hitit, Medya, İran, Hint, Çin, Grek, Roma, Aztek ve daha alt düzeyde zaman ve mekanda ortaya çıkan devletin ilkel köleci modeli, Büyen ve çoğalan familia misali olgunluk aşamasına feodal formla varır. Bu aşamaya kadar doğal toplumun tüm zerrelerine sızmaya çalışmış, birçok yeni alan oluşturmuş, boyun eğdirme ve sömürmeyi görkemli bir sanat haline getirebilmiştir. Politika ve askerlik sanatı adı altında yapılan aslında sistemli insan öldürme, bastırma ve her tür sömürü işlerinde kullanma sanatıdır. Bu sanatın meşruiyet temelini hazırlarken, başvurulan temel sanatlar, mitoloji, destanlar, kısmen kutsal kitapların içeriği, heykel, resim ve müzik başta olmak üzere çeşitli etkinliklerdir. Şüphesiz bu sanatların doğuşu, köleci sınıfın yaratımı değildir. Ama çıkarlarına adapte etmede büyük maharet gösterdikleri de çok iyi bilinen bir gerçektir. İnsan zihniyetini temelden dönüştürme sanatı, hem de insanlığın büyük emekleriyle binlerce yılda oluşturduğu bu temel maddi ve manevi yaşam araçlarını kullanarak. Köleci sistemin olumlu, yaratıcı katkısı değil, saptırması, çarpıklaştırması söz konusudur. Bu yönlü hem de eşitlik ve özgürlük adına yapılan yanlış yorumlara tekrar da olsa önemli dikkat çekmek her zaman yerine getirilmesi gereken bir özgürlük ve eşitlikçi insanlık görevidir. Feodal devlet aşamasına kadar geldiğimizde devlet kurumuna nelerin sığdırıldığına kısaca dikkat çekelim. Sümer ve Mısır tanrı kralları ölümlerinde binlerce kadın ve erkek hizmetçiyi sonraki yaşamlarında da kendilerine hizmet etsinler diye diri diri kendileriyle birlikte görmüşlerdir. Her bir mezarlarının yapımı için yüz binler ölümüne çalıştırılmıştır. Bir grup iktidar çevresi için cennetten bir köşe yapılırken, Gerisine sürüden beter muamele yapılmıştır. Köleliğe karşı çıkan her klan, kabile gibi sosyal yapıları imha etmeyi temel siyaset bellemişlerdir. İnsan kellesinden kaleler ve surlar örmek şanlı bir iş sayılmıştır. Hiçbir doğal yanı olmayan planlı öldürme sanatını ilk defa insan toplumu içinde icat etmişlerdir. Kadınların kafese tıkılmasını başarıyla sağlamışlardır. Çocukların tüm doğal hayallerine ket vurmuşlardır. Özgürlük adına insanları çöllerin, dağların, ormanların derinliklerinde yaşamak zorunda bırakmışlardır. Köleler yalnız emekleriyle değil, tüm bedenleriyle ekonomik üretim araçlarına dönüştürülmüştür. Analitik zekadan yalana dayalı muhteşem bir mitoloji oluşturmuşlardır. Efendilerin çıplak zoru ve sömürüsü yetmiyormuş gibi bir de rahiplerin... Tanrılar dünyasının manevi baskı ve sömürüsünü insanlık zihniyetinin temel inanç ve ibadet öğesi yapmışlardır. Ahlak ve sanatın sürekli kendilerini yüceltmesini, güzelleştirmesini temel kılmışlardır. Doğal çevreyle insan toplumunu canlı evren anlayışı yerine cansız ve cezalandıran yeraltı ve gök tanrılarıyla doldurmuşlardır. Efendiler grubu için asla kıtlık düşünülmezken Diğer gruplar sürekli hastalık ve açlıktan kırılmışlardır. Eğlencelerinde bile insanların öldürülmesine dayalı törenleri, oyunları esas almışlardır. Bu tabloda daha çeşitlendirilebilir, ama köleci devletin içinin böyle doldurulduğu tüm anıları ve kalıntılarıyla gözler önünde ve bilincimizdedir. İstisasız büyüğünden küçüğüne, Tüm zaman aralıklarında ortaya çıkan her devlet çeşidi bu genel tablonun gereklerini yapmaktan ve kendince bir şeyler katmaktan geri durmamış, bunu politik ve askeri sanatlarının gereği saymıştır. Yalnız Roma ve Bizans imparatorlarının yaptıkları sıralansa ortaya çıkacak dehşet tablosuna ortalama insan vicdanı ve aklının dayanmasının güçlüklerini hatırlarsak gerçek biraz daha aydınlatılmış olur. Kutsal Kitap köleci devlet olgusuna Leviathan derken doğru bir tanımlama yapmıştır. Devletin bu toplumsal biçiminin çözülmesinin incelenmesi konumuzun gereği değildir. Fakat dıştan hala doğal toplum özelliklerini taşıyan ve barbar denilen kabilelerin direnmeleri ve saldırmaları sonucu güçten iyice düştüklerini bilmekteyiz. Köleci uygarlık merkezleri olarak doğuda Çin, Hint ve İran... Batıda Roma imparatorlukları, kuzeyde Germenler, Hunlar ve İskitler, güneyde Araplar ve Berberiler başta olmak üzere çeşitli atlar altındaki kabile ve kavimlerin direnme ve saldırılarıyla eski biçimde varlıklarını sürdüremez duruma sokulmuşlardır. Bu gruplara barbar demek köleci bir literatür gereğidir. Özünde özgürlüğe ve eşitliğe daha yakın gelişmeleri yaratan temel devrimci güçler olarak adlandırmak daha gerçekçidir. Kabile ve kavim şeflerinin köleci efendilere özenmelerini esas kitleden ayrı değerlendirmek büyük önem taşır. İçeriden ise Hristiyanlık, Manizm ve İslam başta olmak üzere ağırlıklı olarak yoksullara ve özgürlüğe koşanlara dayanan dinsel gnostik akımlar köleci toplum sisteminin dibini oyup sürdürülmezliğini sağlamışlardır. Bu hareketlerin bilinçli bir özgürlük eşitlik akımına dayandığını söylemek zorsa da ...özünde kölecilikten kurtulmak istedikleri kesindir. Kurtuluş ve kurtarıcı en gözde kavramlardır. Hazreti İsa'nın diğer adı Mesih kurtarıcıdır. Mani'nin kendisi tam bir barış, çok renklilik havarisidir. İslamiyet kelime olarak barışa teslim anlamına gelmektedir. Sistemin çözülüşünde rol oynayan temel talepler... ...barış ve kurtuluş olmaktadır. Formüle ediş tarzlarının dini olması... Dönemin zihniyet yapısından ötürü kaçınılmazdır. Bu yüzden sınırlı kurtuluşa ve barışa yol açmaları anlaşılır bir husustur. İmparatorlukların gölgesinde büyüyen bu gnostik din, mezhep ve felsefe ekollerinin sistemden hem zihniyet hem de politik ve askeri yönden etkilenecekleri açıktır. Bir kez daha klasik köleciliği kurmayacaklardır. Onu şiddetle lanetlemişlerdir. İyice tanımaktadırlar. Fakat neyi nasıl kuracaklarını da tam kestirememektedirler. Kaldı ki köleci sistemi sanat düzeyinde benimsemiş birçok kişilik bu dinleri siyasetten kabul edip kendi meşru tabanı haline getirmekte güçlük çekmeyeceklerdir. Nitekim Büyük Konstantin Milattan sonra 312'de Hristiyanlığı kabul temelinde Roma'ya girecek, kendini yeni imparator ilan edecek ve başkentini de bugünkü İstanbul'a taşıyacak. 325 yılında ise Hristiyanlığı resmi din ilan edecektir. 300 yıl köleciliğe karşı savaşan din, köleci sistemle uzlaşmaya girmiştir. Mani'nin kendisi Sasani Hanedanı'nın ikinci büyük imparatoru Şahpur'un himayesine girecektir. Daha radikal olan Hazreti Muhammed ise büyük oranda Yahudi ve Hristiyan teolojisiyle Bizans ve Pers imparatorluklarının mirası üzerinde kendi sistemini temellendirecektir. Tümü köleliğin klasik sistemini bilinçli olarak karşılarına alıp mücadele edecekler, bu sistemi aşma gücü göstereceklerdir. Ama içine girdikleri genel kalıplar Sümer icadı rahip devlet kalıbıdır. Onu biraz daha esneterek insanlık için katlanılabilir bir araca dönüştüreceklerdir. Yoksa doğal toplumu ...yeni koşular altında yenilemek akıllarına bile gelmez. Hatta bu sistemi köleci sistemden daha çok putçuluk adı altında mahkum edeceklerdir. Bu yönleri bile karşımıza çıkacak yeni devlet olgusunun... ...eskinin biçim değiştirmiş hali olduğunu göstermeye yeterlidir. Doğal topluma daha yakın olan barbar topluluklarına gelince... ...çoktandır kölelik sistemiyle müşerref olmuş, şefleri vasıtasıyla onlar da katlanılabilir bir yeni devlet formuna razı olmaktan kurtulamayacaklardır. İnsanlık tarihinin köklü bir altüst oluş süreci olan bu dönem yaklaşık olarak sonra 5. ve 6. yüzyıllarda gerçekleşir. Benzer bir süreç M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarında klasik köle zihniyetine karşı Buda, Konfüçüs, Zerdüş ve Sokrat'ın ahlak ve felsefi çıkışlarında yaşanacaktı. Sonucu Grek, Roma, İran, Hint ve Çin toplumsal sistemlerinde daha gelişkin formların gelişim göstermesiydi. Marksizm bu tür tarihsel gelişmelerde belirleyici rolü üretim araçları ile ilişkilerine verir. Zihniyet savaşımına talih bir rol verir. Yine etnisite ve dinsel grupların mücadelesine gerekli ağırlığı vermez. Diyalektik yöntemin dogmatik yorumu olarak bu yaklaşımlarla Tarihin kavranışı bütünlükle olmaktan uzaktır. Toplumun zihniyet ve siyaset anlamına gelebilecek büyük hareketlenmesini görmedikçe, ekonomik yorumla gerçeğin sınırlı kavranışı kaçınılmazdır. Büyük toplulukların hareketlenmesine bir anlam vermeden, değişim gücü olarak tekniğe ve üretim yapısına ağırlık vermek, farkında olmadan devlet çerçevesine mahkum olmaya yol açar. Dinlerin ve etnisitenin kabile, aşiret ve kavim gerçeği, Büyük hareketlerini çözmeden tarihi yorumlamak hem yöntem hem de içerik olarak ciddi yanlışlara ve göz ardı etmelere yol açar. Marksist yöntemle yapılan tarih yorumlarının kısır olmasında ve yanlış sonuçlara yol açmasında bu gerçeğin büyük rolü vardır. Geleneksel üst toplumun yüceltilmesine dayanan idealizm aşalım derken tersi olarak çok dar sınıf ve ekonomik yapı çözümü ile kaba materyalizme düşünmüştür. Aydınlatılması gereken diğer bir tarihsel toplumsal sorun, geçmişin aşılmasından neyin anlaşılması gerektiğine ilişkindir. Doğada değişim ile biyolojideki evrimin kanıtladığı gelişim yasası, bir önceki olgunun bir sonrakinde devam ettiğidir. Örneğin bir hidrojen atomu ikileştiğinde helyum olur. Hidrojen helyumda devam etmektedir. Eğer helyum atomu parçalanırsa hidrojen tekrar açığa çıkar. Fakat helyum biçiminde niteliksel değişmede bu gerçeklik başka bir olgudur. Biyolojideki halkaların üst üste binmesi de benzer bir süreçtir. Bir önceki sonrakinde mündem içtir. Toplumda da buna benzer bir değişim vardır. Üst toplum altını barında taşır. Fakat tersi doğru değildir. Alt toplum üstünü içermez. Çünkü yeni olgu yoktur. Dolayısıyla feodal toplum, köleci sistemin dıştan ve içten gelen saldırılar sonucunda yeni yüklenimler alarak gelişmesiyle şekillenmektedir. Varında birçok köleci sistem değerini barındırmaktadır. Eski biçimleriyle olduğu gibi değil, yeni değerlerle kurulan, sentez sonucu oluşan yeni formlar olarak yaşamaktadırlar. Ortadan kalkma değil, şekil değiştirerek var olmaya devam etmektedirler. Nitekim Roma köleci sistemi, Barbarların ve Hristiyanların taze kanıyla yenilenme gücü bulabilmiştir. Diyalekti, dogmatizme boğmadan, tarihsel sürece uygulayarak doğru anlama yol açması ancak bu tarzda mümkündür. Doğal topluma karşı zihniyet dönüşümü derinleşerek peodal toplum sisteminde de devam etmektedir. Analitik zeka yoluyla büyük açılımlar sağlanmıştır. Hem dini hem felsefi düşünce biçimi yeni toplumun hakim zihniyetini oluşturmaktadır her iki düşünce biçimi eski toplumun dönüşen unsurlarında tekrar hakimiyete geçmektedir. Nasıl ki Sümer toplumu, Neolitik toplumun değerlerini kendi yeni sisteminde sentezlemişse, Feodal toplumda hem eski sistemin iç yapılarındaki hem de dış çerçevelerindeki ezilen sınıflarla direnen etnisitenin manevi değerlerini sentezlemiştir. Bu süreçte pratik akış belirleyicidir. Pratik bir anlamda zamanın bir güç gibi oluşturucu varlığıdır. Zaman oluşan pratiktir. Zihniyet, mitolojik özelliklerini dini ve felsevi kavramlarla yenilemektedir. Yükselen imparatorluk gücü, zayıf ve güçsüz olan Tanrı yerine evrensel gücü temsil eden en büyük Tanrı'ya doğru bir evrim biçiminde yansıtılmaktadır. Maddi hayatta olup bitenler zihniyette de karşılığını bulmaktadır. Birbirini karşılıklı güçlendirme vardır. Dinlerde çok tanrılılığın yerini tek tanrıya bırakması bu süreçle ilgilidir. Binlerce yıllık devlet pratiği artık tanrı kral kavramını aşındırmıştır. Özellikle İskender ile başlayan doğu batı sentezi bu anlamda önemli bir aşamadır. Aristo zihniyetiyle yetişmiş İskender, tanrı kral fikrinin tamamen farkındadır. Bizzat kendisi bu fikrin yapaylığını etrafındaki yazıcılarına hissettirmektedir. Ama... Buna mukabil otoritesini korumak açısından yararlanmayı sürdürür. Tanrısallığını ilan ettirir. Direnen Akina'ya bunu zorla kabul ettirir. Roma imparatorları döneminde Tanrı Krallık kültü artık son dönemini yaşamaktadır. İmparatorlar öldüğünde Tanrı katına yüceldi denilmekte, farkın yavaş yavaş açıldığı görülmektedir. Hazreti İsa'da Tanrısallık kavramının üçlü karakteri, Tarihte büyük çalkantılara yol açmıştır. İsa ile başlayan zihniyet devrimi büyük bir gelişmedir. Tanrı krallar ile insan krallar dönemi arasındaki büyük geçiş sürecini teşkil etmektedir. O güne değin krallar kendini tanrı olarak sunarken Kudüs krallığına öykünen Hazreti İsa da bu etki altında tanrının kendisi olmasa da oğlu olarak hareket etmektedir. Kutsal kitaptaki Tanrı'nın oğlu kavramı aslında derin sosyolojik bir anlama sahiptir. Tanrı olmak yerine oğlu olmak yeni bir gelişmedir. Kutsal ruh Tanrı soyu anlamına gelmektedir. Dönemin zihniyet yapısı içinde doğan Hazreti İsa özünde bu yapıda bir reform denemesine girişmektedir. Dolayısıyla hem Roma'nın hem de Yahudilerin din kültünde farklılaşmaya yol açmaktadır. Hem Yahuda Krallığı hem de Roma Valisinin işbirliği halinde Hazreti İsa'yı çarmıha germeleri yeni çıkışın devrimci özelliğinden ileri gelmektedir. O dönemin büyümüş, yoksul ve işsiz insan kütleleriyle alt düzeyde din adamları ve devlet memurları İsa'ya ilgi duymaktadırlar. Zaten Hazreti İsa bir günde ortaya çıkmıyor. Dönemin çok önemli Esseniler tarikatı ile ilişkilidir. Yine bir peygamber olarak anılan Hazreti Yahya'nın elinden halifeliği almıştır. Yahya'nın, İsa'nın çarmıha gerilmesinden önce başı kesilecektir. Bu dönemde yoğun olarak işsiz ve yoksul kitlesi sürekli büyümektedir. Kısacası köleci sistemin önemli bir kriz süreci yaşanmaktadır. Hristiyanlık biçimindeki zihniyet devrimi birkaç yüzyıllık evrimin sonucudur. Bir nevi yakın çağın marksist, sosyal demokrat ve sosyalist hareketine benzemektedir. Hristiyanlık Roma'nın izinde yürüyen, adeta onun gölgesi gibi hareket eden bir yayılım göstermiştir. Tarihin en kapsamlı ilk yoksullar partisi olarak da düşünülebilir. Etnisiteyi değil, hümanizmi esas almıştır. Bu yönüyle de Roma kozmopolitizmini takip etmiştir. Roma imparatorlarına karşı en önemli direnme iddiaları imparatorun Tanrı olamayacağı söylemidir. Tanrı baba vardır. Hazreti İsa onun oğludur. Bu cümlede Roma imparatorluk zihniyetinin çözdürülmesi esastır. Görünüşteki din savaşı özünde bir siyasi savaştır. İlk başta havariler daha sonra birçok aziz ve azize rahip ve rahibenin büyük fedakarlıklarıyla Roma'nın manevi zihniyeti fethedilir. Büyük Konstantin'le siyasi fetih tamamlanır. Hristiyanlık artık yeni devletin, Bizans'ın resmi ideolojisidir. Baştan sona çok şiddetli bir mezhepleşme kavgası yaşamıştır. Bu günümüzde de hala devam eden bir rekabettir. Özünde ise farklı sınıflar ve etnik yapıların çıkar savaşları söz konusudur. Hristiyanlığın Museviliğin bir mezhebi olarak geliştiği, Museviliğin de Sümer ve Mısır tanrı krallarına başkaldıran peygamber geleneğinin güçlü bir geleneği olan İbrahim peygamberden kaynaklandığı, Hazreti Musa ile bir çıkışa geçtiği, Davut ve İshaya gibi büyük halkalardan sonra Hazreti İsa ile anlatıldığı gibi devam ettiği teolojide yoğun işlenen bir konudur. Son bir mezhebi de İslam olacaktır. Peygamberlikler... Zihniyet yanı ağır basmakla birlikte siyasi toplum yanları güçlü olan hareketlerdir. Arkaik köleliğe karşı daha yumuşak, katlanılabilir bir sistem arayışı içindedirler. Sümer ve Mısır mitolojilerinden şiddetle etkilenmişlerdir. Fakat mitolojilerin birçok kurgusunu, tanrı anlayışını zamanın da etkisiyle modası geçmiş saymaktadırlar. Arkaik köleliğin olduğu gibi sürmesini katlanılmaz bulmaktadırlar. Ayrıca tüccar ve zanaatkar oluşumuna nefes aldırmak, sınıfsal gelişmelerine özerk bir alan sağlamak hedeflenmektedir. Bunun için gerekli ideolojik malzemeyi eski mitolojilerde bulmaktadırlar. Şehrin alt kesimlerinden geldikleri için kırsal alanda, doğal toplumda yer bulmaktadırlar. Günümüzün küçük burjva kesimlerine benzemekteler. Köklü, bağımsız bir ideolojileri yapıları gereği mümkün değildir eklektik bir ideolojileri olacağı beklenebilir. Bir nevi orta sınıf ideolojisidir, kurguladıkları zihniyet. Hem alt hem üst tabakadan devşirme bir ideoloji söz konusudur. Alt sınıfın, etnik grupların eşitlik ve özgürlük kavramlarıyla, üst yönetici sınıf yönetim kavramlarını ekleyerek kendi zihniyet sistemlerini gelenekselleştirmişler, bir farklı kültür haline getirmeyi başarmışlardır. Geleneğin İslam versiyonu analitik zekaya daha çok yer vermektedir. Kral Tanrı iddiasından tümüyle kopulmuştur. Hazreti İsa Tanrı'nın oğlu olarak değil, Tanrı elçisi bir peygamber olarak tanımlanmaktadır. İnsan-Tanrı ayrımı çok güçlü ve yetkince vurgulanmaktadır. Kutsal Kitap Kur'an'ın temel iddiası evrensel Tanrı anlayışıdır. Çok soyut bir Tanrı tasviri vardır bir nevi evrenin enerjisi olarak algılanmaktadır. Fakat bu kavramında ağır basan yönü toplumsal gerçeklikle olan ilgisidir. Merkezileşen ve soyutlanan devlet kavramının ile yeni soyut tanrı anlayışı arasında sıkı bir bağ vardır. Elin gelişimi Allah'la, en yetkin koruma yükseltilmiştir. Esasta Sümer teolojisi en son aşamasına gelmiştir. Mitolojik varlıklar olarak başlayan tanrılar serüveni her buyruğu kesin bir yasa olan Allah'ın varlığıyla sona ermiştir. Hz. Muhammed'in son peygamber kavramına bu haliyle yaklaşıldığında anlaşılır nedenleri vardır. Artık yeni dinler için Sümer mitolojisinin kullanılamayacak kadar içi boşalmıştır. Dönemin metafiziği artık geliştirilecektir. Artan toplumsal pratik doğayı daha fazla tanımış, doğal süreçleri bilimsel olarak tanımlamaya başlamıştır. Dolayısıyla feodal sistemin zihniyet yapısı artık, dünya işi ayrı, din işi ayrı noktasını esas alma noktasına gelmiştir. Tanrı'nın yeryüzü elçileri, gölgesi, insanlığın zihniyetine daha uygundur. İnsandan Tanrı'ya inandırmak zordur. Tanrı'nın insan, insanın Tanrı olamayacağı bütün gelişkin dinlerin vardığı bir sonuçtur. Doğayı izah, tanrısal kavramlarla değil, akıl kavramlarıyla geliştirilecektir. Dünyevi ve ahiresel yaşam iyice ayrıştırılacaktır. Fakat yine de insanın tüm hareketlerini kontrol eden, iyi ve kötü amellere karşılığını veren bir tanrı anlayışı, varlığını güçlü biçimde korumaktadır. Aslında merkezileşen soyut devlet kurumunun bir yansıması tanrı kavramıyla yoğun iç içe geçirilmiştir. Hegel, 19. yüzyılda, devlet Tanrı'nın biçimleşmiş, yeryüzündeki halidir derken, bu gerçeği daha açık dile getirmektedir. Kişisel krallardan iyice kopup soyutlaşan ve güçlü merkezi bir yapıya kavuşan devlet kavramı ile, çok Tanrı'dan tekleşen ve güçlü merkezi bir konum kazanan tek tanrılı din anlayışları arasında sıkı bir bağlılık vardır. Gerek Hristiyanlık, gerek İslam, bu yönüyle aslında bir merkezi devlet teorisi geliştirmişlerdir. Nitekim daha Hazreti Muhammed'in sağlığında gelişen İslam Devleti ile... ...Papalığın Tanrı Devleti bu teoriyi pratikleştirecektir. Feodal zihniyetin diğer birçok konuda kavram yenilemeleri... ...dogmaları, eski mitoloji ve Yunan zerdüşt felsefe ve ahlakı ile iç içedir. Üçünün eklektizmidir. Cennet-cehennem tasvirlerinden evren anlayışına... ...iyi kötü amelden melek-cin vurgularına... İbadet biçimlerinden hukuk kurallarına kadar temel saydıkları Sümer mitolojisi, Grek felsefesi ve Zerdüşt özgürlük ahlakıdır. Bu zihniyet yaklaşık milattan sonra 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar başat ideolojik rol oynayacaktır. Temel uygarlık alanlarında hakimiyetini sürdürecektir. Başta Avrupa olmak üzere tüm kıtalara yayılacaktır. Ancak... 15. yüzyılda başlayan Rönesans'la yeni bir zihniyet devriminin başlamasıyla ile gerileme sürecine girilecektir. Fakat bu, ortaçağ zihniyetinin tümüyle aşıldığını söylemek mümkün değildir. Başta Orta Doğu olmak üzere varlığını birçok alanda yeni görünümler altında sürdürmeye çalışmaktadır. Feodal devlet toplumunun siyasi ve askeri kurumlaşması da benzer bir olgunluk sürecini temsil edecektir. Devlet kendinden son derece emindir. Tanrı'nın yeryüzündeki en kutsal varlığıdır. Askerleri de Allah'ın savaşçılarıdır. Kutsallık maskesi iyice oturtulmaktadır. Birinci kuvvet, politik, ikincisi dini temsilci, üçüncüsü asker, dördüncüsü bürokrasidir. Devletin temel kurumları iyice oturmuştur. Hanedanlar gelip gitmekle birlikte devlet kurumsal değerinden bir şey yitirmemektedir. Esas olan hanedanlar değil kurumlardır. Kişiler için de aynı durum geçerlidir. Yeryüzü yine hükümranların Tanrı tarafından bağışlanmış mülkleri olarak düşünülmektedir. Kullar buna rıza göstermeli hatta sürekli şükretmelidir. Savaşlara kutsallık yaptası geçirilmiştir. Bu tanrısal düzen adına yapılmaktadır. Eşitlik ve özgürlüğe insanlığa bir bütün olarak hitap edilmesine rağmen ganimet ve haraç temel sömürü kurumlarıdır. Bu yönüyle klasik köleliği sürdürmektedir orduları daha düzenli ve sürekli kılınacak biçimde hazırlanmaktadır mahiyet savaşçılığından kurum olarak orduya çoktan geçilmiştir pers, helen ve roma ordu sistemleri esas alınarak ortacağın nicel ve nitel olarak daha büyük orduları kurulmuştur süvari ve kılıç bu dönemin ordu simgeleridir Şövalyelik kurumu tüm haşmetiyle dönemini yaşamaktadır bürokrasi kurumlaşmıştır Bakanlar ve memurların statüsü belirlenmiştir. Askeri ve ilmiye sınıfları ayrımlaşmıştır. Bergiler sağlam esaslara bağlanmıştır. Haberleşme, istihbarat, kurum olarak yaygınlaşmıştır. Savaşlar bir üretim biçimi olarak düşünülmektedir. Fetihler önemli kar kaynaklarıdır. Yeni toprakların fethi, yeni, artık ürünler demektir. En güçlü devlet, en iyi savaşan ve fetheden devlettir. Kan ve sömürü ile beslenme sınır tanımamaktadır. Allah adına savaş ancak bütün dünyanın fethi ile tamamlanabilir. Bu ise evrensel ve sonsuz cihat anlamına gelmektedir. Devletçi sistemin bundan daha fazla açılması, dolayısıyla olgunlaşması olamaz. Büyümenin son aşamasına gelinmiştir. Bu ise devlet kurumunun tarihsel süreç içinde olgunluk aşamasına erişmesi demektir. Bir sonraki süreç ancak kriz durumu olabilir. Toplumsal yaşamda kulluk, Allah'tan gelen doğal bir durum sayılmaktadır. Kulluk terimi, yaşamın doğuştan halidir, sonradan olma bir şey değil. İnsanlar kul olarak doğar ve ölür. Kulluk dışında başka bir yaşam biçimi düşünülemez. Bir Allah vardır, bir de kulları. Aradaki melek ve peygamberler, emirleri getiren elçilerdir. Sosyoloji diline çevirirsek, Allah kurumsallaşmış, soyut devlet otoritesini temsil etmektedir. Melekler memurlar ordusunu, peygamber ve baş melekler ise bakanları üst bürokrasiyi simgelemektedir. Toplumun yönetilişi korkunç bir simgeler sistemiyle sağlanmaktadır. Görünür yönetimle simgesel yönetim arasında sıkı bir ilişki vardır. Yönetimin simgesel yanı ile somut yanı arasındaki bağı çözmeden sağlıklı bir toplum kavrayışına ulaşılamaz. Toplumun çıplak yönetimini anlamak istiyorsak, Üzerindeki panteon perdesini kaldırmak gerekir. O zaman görülecektir ki bin yıllardır kutsallık adı altında baskıcıların ve sömürücülerin çirkin ve zalim yüzü gizlenmiştir. Toplumsal kulluk sadece sınıfsal bir olgu değildir. Despot dışında o da sistemin tutsağıdır. Herkes tüm toplumsal sınıf ve tabakalar bağlanmıştır. Köleci sistemden daha derinlikli gizlenmiş... ...bir boyun eğdirmecilik düzeni vardır. Yumuşatma, sistemin derinleşmesi anlamına da gelmektedir. Toplumun temel paradigması, öncesi ve sonrası olmayan bir kulluk sistemidir. Ezelden ebede kadar düzen olduğu gibi sürecektir. İmtihan ve değişme yeri öte dünyaya ilişkindir. Sisteme sadece fiili kalkışma biçiminde değil, ruhen ve fikren karşı olmak bile en büyük günahtır. En iyi kulluk, mutlak itaat etmesini bilen için erdemin, yetkinliğin ta kendisidir. Doğal toplumda ve olumlu hiyerarşi dönemindeki kahramanlık çağlarında topluluğa en iyi hizmet eden yaratıcılar, kulluk çağında Tanrı'ya, efendilere karşı en tehlikeli, günahkar ve cezalandırılması gereken şeytani kişilikler olarak lanetlenmektedir. Şeytanilik, kavram olarak köleliği reddeden insan grupları için geliştirilmiştir. Orta Doğu kökenli bu kavram sistemle bütünleşmeyen halk grupları için kullanılmaktadır. Bu yüzden tek tanrılı dinlere girmeyen Kürtlerin doğal yaşam geleneklerine bağlı kesimlerine şeytana tapanlar denilmektedir. Bu Kürt kesiminin şeytanı kutsaması oldukça anlamlıdır. Olgunluk döneminin kulluk sisteminin gözünde dünya her an günah işlenecek bir yerdir. Yaşamdan kaçınmak gerekir. Ne kadar yaşamak istersen o kadar günaha girersin. Her şeyle ölüme hazırlanmak en mükemmel yaşam biçimidir. Bu yaklaşım doğayı hiç yaklaşılmaması gereken bir ölü maddesi gibi görürken peşinen yaratıcılığı imkansızlaştırmıştır. Canlı doğa anlayışı kullar için düşünülemez. Aslında bu sistematiğin doğuşunda dehşetli baskı ve sömürü izleri vardır. Bugün bile Orta Doğu toplumunun kendine gelememesinin en temel ruhsal nedeni Doğaya bu tür yaklaşımıdır Buna karşılık efendiler dünyası için Yeryüzünde cenneti aratmayan Cıvıl cıvıl bir dünya vardır Onlar ve aynı atları taşıyan tanrıları Yönetim kavramları Gayet hoşnut bir biçimde Yaşamlarını binbir gece masallarına denk yaşamaktadır Binbir gece masalları Orta çağın olgun devlet sisteminin Mitolojik anlatımıdır Kadının kafesteki durumunda ...sadece sesin ve süsün geliştirilmesi anlamında değişiklikler vardır. Köleliğin inanılmaz boyutlarda derinleştirilip gizlenmesi söz konusudur. Orta çağın kadını, cinsiyetçi toplumun ikinci büyük kültürel kırılmasına uğratılmıştır. Birinci büyük kültürel kırılmayı, köleci devletin doğuş aşamasında... ...tanrıça inanla, işdar kültüründe gözlemlerken... ...olgunlaşan sistemin kadına yönelik kültürel kırılmasını... Musa'nın ablası Meryem, Hazreti İsa'nın annesi Meryem ve Hazreti Muhammed'in eşi Ayşe örneğinde çarpıcı bir biçimde gözlemleyebiliriz. Artık hiçbir tanrıçalık izi kalmadığı gibi şeytana en yakın bir yer olarak düşünülmektedir. En ufak bir itirazı onu şeytanın kendisi yapabilir. Ruhunu her an şeytana satabilir, erkeği baştan çıkarabilir cadılıktaki durumu cayır cayır yakılmasını gerektirmektedir. Kız çocuklarının canlı gömülmeleri, cinsel baştan çıkarmalar, kalabalığın taşıyarak öldürmesine kadar gidebilen bir katliam kültürü söz konusudur. Toplumda en derileşmiş kölelik durumu bin yıllardan beri süzüle süzüle altından kalkılamaz boyutlara ulaşmıştır. Sistemin kölelik düzeyi gerçekten kadın çözüm denemeden anlaşılamaz. Her tarafına bağlanan halkalar, başlık paraları, süslenme eşyaları, kölelik kültürünü yansıtmaktadır. Dili adeta koparılmış gibi düşüncesiz kılınmıştır. Kuru bir ana, erkeklerin diledikleri biçimde kullanabilecekleri bir tarladır. Çoktan özne olmaktan çıkmış, nesne haline gelmiştir. Doğal toplumun tanrıçalığından eser kalmamıştır. Çocukların, gençlerin bilge yöneticisi kadından... Erkeklerin etrafında döndüğü kadından eser bile kalmamıştır. Çocuk ve gençlerin durumu da daha çok kadına benzemektedir. Genel kulluk düzeni doğal çocuğun daha yedi yaşına basmadan ruhunu adeta kesmiştir. Delikanlılık çağı sistemin olağanüstü eğitici yöntemleriyle dört dörtlük bir uydu kişilik üretmektedir. Tüm davranışları önceden ayarlanmıştır. Kelimeler düzeyinde bile özgürlük düşünülemez. Bir bütün olarak bu dönemi toplumun ruhen, fikren silinmesi olarak değerlendirebiliriz. Sadece üst toplumun Allah nal ve kılıç sesleriyle gümbür sesi vardır. Tüm destanlarının öldürme ve fethetme üzerine kurulu dramatiği vardır. Bu tablo belki abartılıdır ama dönemin ruhsal gerçeğini özüne uygun biçimde yansıtmaktadır. Arkaik köleliğin yerini daha oturaklı, klasik kölelik sistemi almıştır. Devlet ve temsil ettiği toplum en üst aşamasında olgunluk döneminde yaşamaktadır. Sisteme ilişkin tüm genel kavram ve kurumlar oluşturulmuştur. Cami, kilise ve havra her gün sistemin kutsamasını ezan ve çanlarla ilan etmektedir. Bundan sonra gelişme gücü gösterecek kapitalist devlet her ne kadar daha güçlü gibi görünse de Özünde genel kriz sürecine girecek toplumun son aşamasını teşkil edecektir. Bilindiği üzere en görkemli dönemlerin ardılı krizli çözülmeler dönemidir. Doğanın bu genel yasası toplumsal süreçler içinde fazlasıyla geçerlidir. Diğer bir kavramlaştırma biçimi olarak ortaçağ, serflik, köy ve kent kavramlarını fazla kullanmadık. Sınıfsal tahlil denilen yöntem ve sonuçları bilindiği için tekrarlamadık. Şüphesiz bu yöntemle de bazı gerçekler belirginleştirilebilir. Serf, köylü, tüccar, kentli, zanaatkar, sanat ve bilimle uğraşanlar toplumun çeşitli kesimleri olarak kavramlaştırılabilir. Üretim aracı olarak toprak ve üzerindeki mülkiyet ilişkileri gelişen hukuk kapsamlı ele alınmayı gerektirebilir. Toprağın en önemli üretim aracı olduğu, kavgaların, savaşların toprak fetini esas aldığı orta sınıfın güç kazandığı, toplumsal gelişmelerde önemli rol oynayabileceği önemli işlenmeye değerdir. Fakat bizim amacımız, devletin toplu bir tanımlamasını esas aldığı için, tabloyu ilgilendirdiği yönleri ve ana hatlarıyla vermeyi daha uygun görmektedir. Ortaçağ köleci devlet sisteminin çözülüşüne yol açan etkenler, esas olarak içeridendir. Çözülmesi için dıştan yeni etnik saldırılara, İçten yeni dinlere ihtiyaç yoktur. Çözülüşün potansiyelleri içeride yeterince birikmiştir. Devlet sınırları içine alınmış etnisitenin üst düzeyi, yeni yükselen burjuva orta kesim, dinsel mezhepler ve ayrı kavimler adına baş kaldıran kesimler, mutlak devlet olarak düşünülen monarşiye baş kaldıracak temel güçtürler. Etnisite hareketinin ulusal devlet talebiyle Kent'in orta sınıfının özellikle ticaret burjuvazisinin ulusal sınırlar talebi çakışarak tarihin en büyük dönüm noktalarından olan ulusal devleti ve kapitalist toplumu doğuracaktır. Yaklaşık milattan sonra 15. yüzyıldan günümüze kadar gelişen bu süreç üst yapı toplumu olarak devletin son aşamasını teşkil edecektir. Zihniyet ve maddi teknikteki gelişim düzeyi artık toplum için devlet tarzı en azından arkaik ve klasik biçimiyle örgütlenmeyi gereksiz, ayak bağı bir kurumsal süreç olarak irdeleyebilecektir.